Kerem Müslümanlar, bir evvelki hafta melaike bahsine yine tetinme olarak arzıtmaya çalıştığım görünmeyen alemi şahadetle münasebetleri bizim görmemiz ve duymamız dışında olan cin tayfasından bahsetmeye çalışmıştım. Tıpkı bizler gibi bir ümmet olan ve işlerinde Cenab-ı Hakk'a iman edenler, bizim gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edenler, iktida edenler, salih cümlesi halinde dünyada yaşadıkları, yaşayacakları gibi inşallah öyle ölecekler onlar da bizim gibi ve öyle haşt olacaklar. teber teberrüken arz ettiğim ayeti celile-i kerimenin maali, kendi durumlarını anlatan bu tayfa... وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَا مِنَّ الْقَاسِطُونَ İçimizde hakka teslim olmuş, hakikate inkiyat etmiş, Müslüman olmuş kimseler olduğu gibi... Aramızda cevri cefayı şiar edilmiş zalim kimseler de vardır. فَمَنْ fe فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّ وَرَشَدَ İslam'a teslim olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama inkiyat eden... Nebiyi Ekmel Aleyhisselatu Vesselam'ın elinde meyyit haline gelenler, onlara gelince hakikati aramış, bulmuş, hakikatı ermiş, salih güruhtur. وَاَمَّا <gülüyor> الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَا hataba. Ama cevr cefa yapanlar tıpkı insanlar içinde olduğu gibi, herkese zulmü reva görenler, anarşiden, huzursuzluktan hoşlananlar onlara gelince, onlar cehenneme yakıttır buyuruyoruz. Kur'an-ı Kerim. Bu sureyi Cinde cin tayfasının kendi hallerini ifade sadedinde ifade ettikleri ve Kur'an'ı ı beyanın da bize hikaye ettiği hususlardır. Buna binaen en mülhit en muannit kafirden en mütemerritten en salih mümine kadar tıpkı bizim gibi onlarda mertebe, mertebe sıralanmış mükafat veya mücazat intizar etmektedirler. Cenab-ı Hak hissemize düşen yönüyle bizi hakikati aşina kılsın, kalplerimizi uyarsın, Cennetül ül firdevs ile bizleri mesut ve bahtiyar eylesin inşallah. Bu derste de kısaca muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak tevfikini etsin inşallah, ifade etme ve istifade etme lutfuyla cümlemizi serfilaz kılsın onlara ait ayrı, muhtelif yönleri yine arz etmeye çalışacağım. Atığınızda olduğu üzere Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucizevi ayetlerini size arz ederken, mesela beşerin yapısını tahlil hususunu, insan ruhunu tahlil hususunu, içtimai yapıyı tahlil hususunu size arz ederken, bu arada bir tekmile ve tetimme olarak cin tayfasına da peygamberlerin mucizesi arasında o saadette temas etmiştim. Ve bu arada ileride cinlerle, şeytanlarla, perilerle meşgul olma mevzuu ciddi meslek haline getirilecek. Belki de insanlar Hazreti Süleyman devrinde olduğu gibi cinleri emirlerine teshir edip onlardan istifade etme yolunu bulacaklar. Belki Badema büyük devletler teknik sahada birbirlerine karşı verdikleri kavga ve mücadelede cinleri kullanacak, bununla kavga ve muvafakiyetlerini temine çalışacaklar. Binaenaleyh bu noktadan hareket ederek cinlerin bir diğer yönü de insanların emrine müsahhar olmaları onlara hizmet etmeleridir. Cenabı Süleyman Aleyhisselam Allah'ın nebisi olarak tesir etmiş cinleri emrine istihdam etmiş, kullanmış, ağır işlerde istimal etmiş. Enbiya suresi celilesinde "Ve mine'şşeyatin men yagusun lehu ve ya'maluna amelen dun Onların içinde bir kısım kavvaslar vardır ki denizlerin derinliklerine, karına dalar cevherler çıkarırlar denizlerin dibine dalma ameliyesinde Süleyman aleyhisselam cinleri istihdam ediyordu. Telafatinin bu işle alakası vardır veya yoktur. İleride herhalde denizlerin derinliklerinde jülverin hülyalarının tahakkuk ettiği zamanda, bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay denizin dibinden çıkmadan, orada deniz altında bulunan kimselerin tahtel bahir, iaşe ve ibatelerinin temin edilmesi, Muvaffakla müreffeh bir hayatın orada sürdürülmesi Allahu alem cin tayfasıyla olan bir münasebetle temin edilecektir. Veya böyle bir şeyde bunların rolü büyük olacaktır. Zira peygamber mucizesi bu sahada bize son ufku göstermektedir. Ve amelune amelen dun Daha berisinde, yarın kullanacaklar fakat sizin akıl erdiremeyeceğiniz çok şeyler de onları istihdam etme imkanı vardır. Devletler arası muhabere emin edeceksiniz. Çok seri hareket ettikleri için onların seri hareketlerinden istifade edecek, telsizlerinizde, telgraflarınızda belki kodlarınızın çalınması, şifrelerinizin, anahtarlarınız, anahtarlarının ele geçmez ihtimaline karşı en emin ulaklar olarak bunları kullanma yolunu düşüneceksiniz. <gülüyor> Yarın çok şeye gebedir. Bunları gördüğünüz zaman Kur'an'ın azameti karşısında secde edecek. Sen konuşurken bütün diller susmalı ey kelam-ı ilahi diyeceksiniz. Ve kunna lahum Biz onların üzerinde hafızız. Koruyor bu onların şerlerine, şerrarelerine karşı insanları muhafaza ediyoruz. Başka bir ayeti celile de ve min el-cin men ya'malu beyne bi izni Rabbi buyuruyor. O nebi Alişan'ın Ali, Ali Kadir'in huzurunda cinliler Allah'ın izniyle onun emrine amade ve ona hizmet ediyorlardı. Hazreti Süleyman'a hizmet ediyorlardı. Her nebi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisine masardır. Diğer bir ifadeyle her nebi kendi isminin masarıdır. Ve Süleyman ismindeki mana Remiz Muhiddin İbn Arabi'nin ifadesiyle Şehadet ve gayb alemi üzerinde hüküm sürme. Görülen ve görülmeyen alemlere emrine musahhar kılma. Böyle bir isme masariyetin muktezası olarak Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam bir eli gayb aleminde, bir eli şehadet alemindeydi. Bu iki alem üzerinde şehadet aleminde tasarruf yapar gibi yapıyordu. Sizle bizle muhabere, muhadese yaptığı gibi görmediğimiz alemle dahi rahatlıkla konuşuyordu. Bu sair enbiya ise bir bakıma ara sıra ve mucizevari olmaktadır. Yine Süleyman Aleyhisselam münasebetiyle başka bir ayeti kerime. "Yameluna lehu ma yashau min wa wa jawab." Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam'ın Huzurunda onun dilediği ve kendilerinin istediği şeyleri yaparlar. Muhteşem, süslü, sanat, ezeri, mihraplar meydana getirirler. Bedi sanatlar mevzuunda Beşer'e yeni şeyler hediye ederler. Belki Beşer'in romantik durumu mevzuunda cin tayfası Beşer'e çok şey getirmiş ve bu mevzuda destek olmuştur. Romantizmin Beşer içinde, ihyasında cin tayfasının büyük tehli vardır. Maddeye sırtını çevirmiş manaya mütevecci kendisini dinleyen kadını kadınlı erkeği erkekliği içinde ele alan romantizm düşüncesi belki cin tayfasıyla ilk defa beşere intikal etmiştir. Yeni içtimai, bedi'i ve edebi sanatların gelişmesi içinde son taşları koyacak, kafiyeleri vaz edecek büyük kimseler bu mevzuda nihai sözü söyleyecek. Bedi'i sanatlar mevzuundadır da Allah'ın Ali kadir bir nebisine yardım etme emrine musahhar olma durumu gösteriyor ki, ileride geniş çapta ve büyük planlarla bunlardan istifade etme imkanına yol açılacaktır. Nitekim telepati ile muhabere yapma imkanı hasıl olunca, ilk defa yeryüzünden manayı idam etmeye çalışan ve idam ettim diye bağıran şeytan gibi, Sovyet Rusya ve Çin idarecileri, İlk defa böyle bir imkan kendileri için bahşolununca Allah tarafından hemen bunu değerlendirme yoluna koyuldular. İlk defa belki deniz altlarında telafati yoluyla muhabere temin işin onlar koyuldu. Amerika'dan kapitalist dünyadan daha evvel. Bundan anlaşılıyor ki ileride Cebren ve Tav'an mana kendisini şu materyalist beşere kabul ettirecek. Ellerinde kullandıkları materyalist eşyanın, materyalin yanında, malzemenin yanında. Manaya mehafil ayıracak, bir yer verecek, kulak verecek, terazi mizan vaz edecek. Onun da okka ve kilosuna dikkat kesilecek. Onun tattığı şeylere karşı da en azından madde kadar hurmetli olacaklardır. Biz Allah'a binlerce hamd ederiz. Gelişen nesil, bu oluşan keyfiyet karşısında maddenin ayaklarının sallantıda olduğunu görüyoruz. Şeytanın bar bar bağırdığı müşahede ediliyor. Kim müşahede ediyor sormayın. Yeryüzünde materyalist saltanatın yıkılışı karşısında şeytanın bar bar bağırdığı müşahede ediliyor ve duyuluyor. Bu bağırtı ileride bütün dünyayı saran materyalist kalplerde, maddeci kalplerde de mahkez bulacaktır. Ama ne acıdır ki yılanı çıyanı sinesinde besleyen, dünyanın her tarafında hususiyle İslam aleminde bu yılanı çıyanı kobrayı sinesinde besleyen, yine müşahadelere göre ilk defa üniversitede, icra kuvvetleri içinde, yargıtayda, anayasada vesairede besledikleri kobralar vasıtasıyla zehirlenecek, onları yetiştiren kadro olacaktır. ...ve çok yakın zamanda yetiştirdikleri neslin elinde patlayan kurşunların onların beyine sıkıldığını göreceksiniz. Sallatallahu'l-kelbehelel-hınzir'af <Sessizlik> buyurursanız, ...ve böylece ümmeti Muhammed şeririn şeraresinden ve şeytanın saltanatından, hükümranlığından halas olmuş olacaktır. Bunlar müşahadedir, tav'an ve kerhen beşer buna doğru gidiyor... Bunun önünü kimse alamayacaktır. Ama Allah işlerini nasıl yapar? Bizans'ı Sasani'ye musallat eder, Roma'yla İranlı'yı vurdurur, kendi kadrosunu geliştirir, Hizbullah'a kuvvet bahşeder ve beşerin kalbinde sulhu umuminin müdafiği olan Sultan başka bir şey düşünmeyen asayiş ve emniyetin bekçisi olduğunu her fırsatta ilan eden, elinde kitap, dudağında dua taşıyan, beşere dua dua yalvaran, teline bedduaya amin demeyen, fakat buna rağmen şeririn arkasında olması beklenen, yine bunların kapısında, penceresinde duran kimseler, bilerek veya bilmeyerek müdafaa ettikleri şerirlerin silahlarından çıkan ilk kurşunlar, onların beyinlerine gidecektir. Ve biz onlara dua edeceğiz Allah'ın affetmesi için. Yolumuz, yöntemimiz budur. Havamız, adamımız budur. Hz. Muhammed dedik bu bezme ayak bastık. Bu dergaha Rahim ismine Mazhar Hz. Muhammed'in adıyla girdik. Sonuna kadar bu ahdü Peyman'da sadakat içinde kalacağımızı büyük ruh karşısında boynumu bükerek itiraf ediyor ve söz veriyorum Resulullah'a. Bu cemaatin içinde benim düşündüğümün dışında düşünecek bir mümin yoktur. Bina aleyh veil olsun kitap okuyan müminleri takip edenlere. Veil olsun hiçbir şeye karışmayan, karıncayı bile incitmeyen, müminlerin evlerine baskın yapan ayak kabılarıyla giren, asayiş ve emniyet adına asayiş ve emniyet ihlal edenlere. Veil olsun kobraları bünyelerinde büyütenlere. ...veil olsun mahafili ilmiyeyi anarşizme mahal yapanlara... ...veil olsun komünizme anarşizme bu memleketi imkan ve zemin hazırlayanlara... ...üniversite hocalarından kapısının önündeki bekçisine kadar... ...yerin dibine bastın anarşi bünyesinde bekleyenlere. Maddenin ayakları sallantıdadır. Ehli keşif müşahedesini yapmış... Nazargah-ı Âlem ve name Allah Celle Celaluhu bu tabloları arz etmiş. Müchaede edenler çoktan itminana kavuşmuş. Kim bünyesinde neyi besliyor akıbeti ne olacaktır bunu çoktan görmüş. Bu mevzuda ne meselemizden ne de kefere ve fecerenin akıbet ve encamı ne olacağı hususunda tereddüt ve şüphemiz yoktur. Ben şu esnada başı secde görmeyen vicdanı paslanmış kimselerin yarın başlarına gelecek şeyi müşahede eder gibiyim. O secdesiz başların bizzat kendileri tarafından yetiştirilen secdesizler tarafından sürüm sürüm yerlerde süründüklerini görüyor gibiyim. Yakın zamanda bunu pek çok kimse görecektir. Ne kehanetti ne kayıptenden vurmaktır mukbir sadıkın sözlerine itimat ve o vadide bu mevzuda söz söylemiş, söz sultanı kimselerin sözlerine itimat ve kalbin hikmeti vücuduna itimat. Kalbin hikmeti hilkat ve hikmeti fıtratına itimat. Kafam gibi bu kalbi de bende yaratan Hazreti Allah, belli bir aleme müteveccih, belli bir alemin müşahadesiyle memur kıldığından ötürü rahatlıkla kalbimin gördüğü şeylere Kafamın gördüğü şeyler gibi inanmaktayım. Öyleyse nedamet edecek, elini çok yakın zamanda dizlerine vuracak, bintele hüffete sürle kendine ümitliklerinin ve bedbirliklerinin destanını yazmaya çalışacak olanlar, Allah'ı bırakıp kaçanlar, Resulullah'a sırt çevirenler, Kur'an'ı rafa koymaya çalışanlar olacaktır. Müminler sevinsin, mesud olsun. Allah Celle Celaluhu mazide Resul-i Ekrem'le onları güldürdüğü gibi Nebi iken kındaki kılıç gibi vefat edince kından selledilmiş dışarıya çıkarılmış bir kılıç haline gelecektir. resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın bu iki yüzü keser kılıcı onların boyunlarının kökündedir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Esbaba ayet gerek müminler vazifelerini yapmaktadırlar kalplerini kafalarını iman esrar ve envarıyla tenvir etmekte mescitleri doldurmakta elin alemin sokaklarda kundakçılık yapmasına rağmen onlar emniyet ve asayişin bekçisi olduklarını her halükarda ifade etmektedirler anlamayanlar bile bir gün anlayacaktır anlamayanlar dahi anlayacak dize gelecek bel kıracaklardır لَا تَسْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ rahimin. Tutun benim hayalimi, beraber kabe-i muazzamaya gidelim ta 14 asır evvelinde. Kâbe'den dışarıya atılmış, kendi köyünden kovulmuş. Yerin göbeğinden beşerin göbeği uzaklaştırılmış. Ve sitesinde teşkil ettiği ordusuyla Mekke'nin kapısına gelmiş kan dökülmemesine dikkat ve ihtimam göstermiş. Sulh-ı umuminin müdafiği olduğunu itiraf etmiş halenle kalen. Kendisine cevir ve cefa yapanlar, kendilerine ne yapacaklarını sordukları zaman, veya size ne yapmamı beklersiniz sualini kendilerine tevcih ettiği zaman, Kerim oğlu Kerimsin dediler. La tesribi aleykumul yuvm. La تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ Bugün kınama yoktur, gidin. Allah gafur ve rahimdir ettiğiniz bütün günahları affedecektir. İşte bizim sonuna kadar sadakat yemini verdiğimiz ahtü peyman budur. İnsanlara her türlü umanist düşüncenin ötesinde bir muhabbetle bağlı olma ne komünizmin bünyesinde var olan, gelişmeye yüz tutan eksistansyalist anlayışı, ne senelerden beri kobraları besleyen masonlar ve siyonistlerin anlayışı, doğrudan doğruya Allah'ın Rahman ve Rahim isiminden gelen, yeryüzünde rahmetenlil alemin olarak temessül eden, rahmetenlil âleminin dili ve sözü olan Kur'an-ı Muçtul Beyan'ın cemaati olarak bizler bu bezme çoktan girmiş, bu meseleyi çoktan anlamış, Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetine bağlı beşere karşı dolu dolu muhabbetimiz olduğunu 1400 seneden beri ilan ediyoruz, bir kere daha ilan edelim. Ben cinden, manadan, mananın madde ile mukayesesi ve muhakemesinden, maddenin ayaklarının sallantıda olduğu hususuna intikal ettim. İstidradi olarak içine girdiğim bu hususta kısmen hissiyatımın da işin içine karışmasıyla fikri küfrü olarak hasmımızın yüzüne bir iki tane tokat indirdiysem ve bundan size gelen de bir şeyler var ise şayet beni bağışlayın Allah da affetsin. Cin tayfasını beşer ileride kullanacak istihdam edecek. Ama cin ve şeytan tayfası insanın emrine müsahar gibi görünüp de insanı melabe haline getirdikleri de vardır ve vakidir. Kadimden beri tarihte vardır, devrimizde de vardır. Bir münasebetle dikkatinizi rica etmiştim. Şeytanın en mühim hilelerinden bir tanesi kendisini inkar ettirmektir. Şeytanın en mühim hilesi. O gün beşer üzerinde bir hükümranlık kursa bile yine kendisini inkar ettirir. Beşer, beşer idare ediyor der. Ehli Keşf'in müşahedesine göre eskiden inkar-ı uluhiyet mevzulunda şeytanın hükümranlığı inkar-ı şeklinde oluyordu. Allah ve peygamber kabul etmeme şeklinde oluyordu. Şimdi ise yeryüzünde şeytanın saltanatı, yine Ehl-i Keşf'ın müşahadesiyle komünizm ve ateizm şeklinde hüküm ferm olmaktadır. Binaenaleyh çok rahatlıkla diyebiliriz ki, dünyanın her yerinde kundakçılığını yapan, Rusya'da, Çin'de vesair memleketlerde, İskandinavya memleketlerinde, Balkan memleketlerinde, devletler halinde, devletçikler halinde teşekkül eden, İdare şekilleri sadece ve sadece şeytanın idaresinden ibarettir. Ve yeryüzünde bunlar hesabına çalışanlar da şeytanlar girmiş, kalbi hayatları şeytanlar tarafından işgal edilmiş, meleküti yönüne ve meleki yönüne hiç bakamayan bir kısım sergerdan perişan kimselerdir. Allah ıslah eylesin, merhamet buyursun Cenab-ı İnsan şeytan ve cin kendi emrine müsahar zanneder. İnsan insan olduğu zaman bunları tesir edebilir. Fakat bazen müsahar gibi görünür de esas insanı tesir ederler. Tahtı tesirlerini alırlar. Kendilerini kabul ettirirler. İnsanı böbürlenir hale getirirler. Gururun, kibrin abidesi haline getirirler. Bütün ahlaksızlığı, fuhşiyatı insana irtikap ettirir. Yine insana insan olduğunu söylerler. Behaime taş çıkartacak işler yapar insan. Fakat buna rağmen yine insan olduğuna hükmeder. Vahşi canavarları yaptığı şeyler çok geride bırakacak vahşet ve içinde yüzmesine rağmen yine de hümanizmden ve insancılıktan dem vurdurur insana. Şeytanın hükümranlığıdır bu. Bir devlet kuracaksın. İlk planda 19 milyon keseceksin. Sonra peyderpey 40 milyona yani Türkiye'nin bugünkü nüfusuna ulaştıracaksın. İşte bu insanlık idaresidir. İnsanlık idaresi için insanların kellelerinin kesilmesi gibi bir tenakuz yeryüzünde yoktur. Böyle bir zıddiyetin emsaline beşer rastlamamıştır. Türkiye'de tahakkuk ettirmeye çalıştıkları akıbet bundan daha korkunç olacaktır. Ama bu bu hayali kafalarından çıkarsınlar. Hz. Muhammed İslam'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu son karakoluna sahiptir. Buraya attıkları adımla dinamit patlayacak ve yeryüzünde başlarını yiyecektir onların. Bağla pervazane konuşmuyorum. Çok ciddi bir noktaya dayanmasam bu mevzuda böyle udu orta konuşmam. Kizm olur bu. Dinamiti patlatırlar. Gelsinler görsünler. Nasıl oluyor? Cinlerin ve şeytanların tahtı tesirinde müsahhar mahluklar dedikleri her şeyi yaptırtır, yine de sureti haktan görünür. Yaptıkları her şeyin, yaptırdıkları her şeyin güzel olduğunu onları ikna ederler. Belki yeryüzünde yer yer şeytanın musaharı olan kimseler, Allah'ı inkar eder üluhiyet davasında bulunur. Nebi'yi inkar eder peygamberlik davasında bulunur. Manayı inkar eder, materyalizmi ikame etmeye çalışır. Bunlar zannederler ki her şey bize müsahhar. Halbuki zavallılar farkında değiller. Onlar en adi cinlerin ayak takımı şeytanlara müsahhar olmuşlardır. Kadimden bu yana Allah'ın tedmir edeceği dimarların arkasında daima beşeri baştan çıkaran şeytanlar ve cinler vardır. Ebu Vekir'i Kureyşi anlatıyor sehabe kiram arasında Abbas bin Mirdas vardı. Halim, selim, kalbi temiz, ufku geniş, Müslüman olmaya müheyyah, cahiliyesi de nezih bir insandı, Hazreti Ebubekir Bekir gibi. Kureyşi'nin ifadesine göre, Resul-i Ekrem'e nakli içinden sergüzeşli hayatını intikal ettirecek olursak şöyle anlatıyoruz. Bir öğlen vaktiydi, Kapımın önünde duruyordum. Deve kuşu gibi bir şey belirdi karşımda. Ve üzerinde bembeyaz urbalar içinde adeta birisi vardı. Bu ister daha evvelki misallerim içinde temessül aleminden onun nazarını arz edilmiş bir tablo olsun, isterse temessül etmiş bir mümin cin olsun. Bana dedi ki, Galip İbni Fihir evladından bir zat Mekke'de peygamber olarak zuhur etti. Veya Lui galip evladından birisi Mekke'de çok şanı yüce bir nebi olarak zuhur etti. Ben beynimden vuruldum. Moralim altüst oldu diyor. Kabilemizin putu olan Dimar'ın karşısına geldim. Rükû ve süc sücudumu yaptım. Kalktım başını okşadım, üzerine abandım, yüzünü gözünü öptüm. Ben ona karşı bir kulun, bir abdin... Azam derecede mabuduna karşı yapacağı ubudiyeti eda ederken birdenbire bir tarraka bir gürültü onun içinde koptu. Bu cansız camit mahluk adeta konuşuyordu. Kulağıma bir ses geldi onun tarafından. Dimar helak oldu bundan sonra dimar yoktur. Mescit ehli dimara galebe çaldı. Mescit yeryüzünde tek mescit, mescidi haram. Mescid ehli dimara galebe çaldı, dimar yoktur artık. Ben iyice yıkıldım. Haşimi'den Hazreti Muhammed zuhur etti. Bundan sonra artık cinlerin taleyleri söndü ve sözleri tükendi. Söz onda bundan sonra. Ben kabilemin içine döndüm. Merküplarımıza bindik hemen Medine-i Tahire'ye azmirah ettik. Medine-i Minevvere'ye geldik, Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü bizi karşıladı tebessüm etti. Abbas dediği sergüzeştiğini, sergüzeşte hayatını anlatır mısın? Ben de aynen Resul Ekrem'e naklettim. Dimar putunun arkasında dimarı putlaştıran demar Allahu alehim walilkafirin amtaruha. Allah'ın bütününe edeceğine kadar dimar varsa o manaya gelir. Bütünün üst edeceğine kadar put ve putverestik varsa. Verasında cin şeytanlarının bir idlali vardır, bir küfrü vardır, bir küfranı, bir tuğyanı vardır. Binaenaleyh, hakikat zuhur ettiği zaman, güneş karşısında gaybubet eden yıldızlar gibi her şey kaybubet edecek. Sadece gündüzün sultanı olan güneş arzı didar edecektir. cael el ve zehâ Hak zuhur ettiği yerde batıl bütün tayfasıyla beraber çekip gidecektir. Hak zuhur etmek üzeredir. Kafalar hak ve hakikati anlamaya müheyyah hale gelmektedir. Binaenaleyh gönüllerdeki bütün dimarlar yıkılacak. Bütün putlar ve putperestlikler hak ile yeksan olacak. Ne Ma'o ne Marks nelerin kalmayacak. Belki gönüllerde sadece ve sadece... Allah'a iman ama ne şekilde olursa olsun tasaffi eden Hristiyanlığın bünyesinde irtidad etmiş insanlığın bir kısmının yeniden dine rücu içinde inşallahı teala yakın istikvalde bu müşahede edilecek Cenab-ı Vacib-ül ve Tekaddes Hazretleri o alemi bizlere göstermek suretiyle kalplerimize inşirah lütfeylesin inşallahı teala bu arz ettiğim hususta şunu intikal ettirmeye çalıştım. Cin ve şeytan insanın emrine müsahhar olur. Ama hiç insanlar farkına varmadan insanlara mabud olacak kadar insanları emirlerine müsahhar da ederler. Bunlardan korunmanın yolu vardır. Kali ve hali bunlardan korunmanın yolu vardır. Dini mübini İslam'ın emirlerini yaşamak, gönül hassasiyeti ve uyanıklığı içinde yaşamak, Allah'la münasebeti kavi tutmak, bunlarla korunmanın başlıca çaresidir. Allah'la münasebeti kavi tutmak, sabah akşam Allah'la aramızdaki ahdimizi yenilemek, her an Allah'a ibadet, Allah'ı anma ve Allah marifeti bezmi içinde bulunmak, böylece münasebete yeni münasebetler ilave etmek. Ve bu vadide gönülde derinleştikçe derinleşmek. Maddi manevi şerirlerin şerrinden kurtulma mevzunda başlıca çaremizdir. Allah bizi halas eylesin. İnsan gönlüyle bu denli derin bir münasebet kurarsa Allah'la... Artık şeytanın bezminde onun işi olmayacaktır. O tertemiz havası, edası ve tertemiz düşünce ufkuyla kendi alemini yaşayacak. İnsanlara değil karıncalara bile zarar vermeyecektir. Değil insanları öldürmek en küçük mahlukatın kanına dahi girmeyecektir. Yapılan şeylerin vahşetini anlatıp da burada sizi ümitsizliğe, ve bir kısım karamsarlıklara itmek istemem şahsen. Fakat o denli vahşetler irtikap edilmektedir ki, müminin bu tertemiz duygusu ve düşüncesi karşısında bunu vahidi kıyası yaparsak, bu yüksek minarenin ucuna nispeten onun nasıl derin bir kuyu olduğu o zaman tebegün edecektir. Çiçeği burnunda mektep talebeleri, sınıflarında veya müteala salonlarında ders çalışırken, muallimleriyle beraber kapıların üzerine bir kilit vurma sonra koskocaman bir işhanını yakma cihanın hiçbir vahşi devrinde görülmemiş bir vahşettir ki 20. asır bunu kayetti ve milletin midesini bulandırdı. Nero'nun Romayı yakışına cinnet deriz. Şayet cinnet ise Neron mazurdur ama 20. asırda ölüm ve fünunun hüküm ferma olduğu bir devirde böylesine bağır, bağır, bangır bangır bağıran, cıyak cıyak bağıran yavrular o binanın içinde yakma öyle bir vahşettir ki, beşerin en vahşi devirlerinde dahi emsalini göstermek mümkün değildir. Ve her gün yüzlercesi yapılıyor bunun. İsterse gazeteler yazmasın, televizyon neşretmesin. Yüzlercesi yapılıyor bunun insanlığa kast ediliyor. İşte bu korkunç kuyunun çukurundan, Müminin sulhu umumi adına bütün davranış ve sözleri ki minarenin uçudur oraya baktığınız zaman her iki şey arasındaki nispet farklılığını göreceksiniz. Veya İslamı vahidi kıyası yapacak o nispetle yürüyecek vahşet ve denaatin temsilcilerine bakacak nasıl bir kuyunun dibinde olduklarını görmeye çalışacaksınız. Cenab-ı Hak onları da o kuyunun dibinden halaseylesin inşallah. Gözlerini açtın hakikati aşina ve nigehban eylesin liyakatları varsa, yoksa şeytan gibi matrudindir, Cenab-ı Hak edeceği yere tard eylesin inşallah. Bunlardan korunmanın çaresi, onu arz ediyorum. İç dış bütünlüğü içinde, hiç yanlış anlamayın. Otursanız sadece dua etseniz işin bir tarafını yapmış olursunuz. İç dış bütünlüğü içinde, fiil ve dil bütünlüğü içinde, iki yüzlü olmadan, iki sözlü olmadan, iki düşünceli olmadan, iki hayat yaşamadan, vahid vahadın kulu olarak her şeyi vahdete irca ederek, dualizmden kurtulmuş bir insan olarak, tevhidi kıble yaparak, Allah karşısında tevcüt amma mazhar olarak Allah'a sığınırsanız kurtulacaksınız. Dudakta dua olacak. Dil onunla mütemadiyen hareket edecek. Dilde bir dizeban olacak. Kafa aynı şeyleri düşünecek. Ve bu girdaptan kurtulmanın çareleri aranacak. Etrafa bir şeyler anlatılacak. Gül gül içinde biter hesabıyla etrafta güller meydana getirilecek. Ve bu muhit içinde bizim için yaşama imkanı temin edilecek. Bir sahabi vasat ihsar edeceğiz ki bunun içinde yaşama haklarımızla beraber yaşama imkanını bulacağız. Bu işin umumi yönüdür. Öbür tarafından müminler için Allah'a her ansınma. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyeleri içinde büyük bir yer ve yekün tutar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kur'an-ı Kerim okurken her defasında dile doladığımız bu mübarek cümle, şeytandan ve cinden, cinlerin meredesinden Allah'a sığınma mevzuunda bir müracaattır. Bir müracaatnamedir. Allah'a dehalet ediyoruz. Allah'ım sana sığınıyoruz. Senin dergahından, nezdüluhiyetinden kovdun, şeytandan, şeytanın idaresinden, yani secdesizlerden, sizlerden, kalbi paslılardan, vicdanı merhametsizlerden, insana ve ciner kıyanlardan, seni tanımayanlardan, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı kale almayanlardan, Kur'an için mizan ve terazi vaz etmeyenlerden, behimi hislerini yaşayanlardan. Hayvanlık çukurundan çıkamayanlardan, yeme içmeden başka bir şey düşünemeyenlerden sana sığınıyorum Allah'ım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu bi kelimatillahi't-tammati min şerrima ve zara ve baran. Tam kelimelerine sana sığınıyorum. Hangi kelimelerle ve nice sığınılırsa sığınıyorum. Senin yarattın, halk ettiğin zemine zer ettiğin büyüttüğün beslediğin bütün mahlukattan bana gelecek şerlerinden sana sığınıyorum ve Ebu Hüreyre'nin Maaz İbni Cebel'in Übey İbni Kabin, da emsari pek çok sahabenin Ebu Ayyub'l Ensari'nin radıyallahu anh'ın ayetel kürsinin bu mevzudaki mesnuniyeti mevzuundaki vakaları buna delalet eder. Bunu bir evvelki derste arz etmiştim. Ayet-el okuduğun zaman, maddeten isaratını yapmış, hazırlanmış isen... ...ayet-el okuduğun zaman, kalbini, kafanı ve duygularını da teminat altına almış olacaksın. Kalbini, kafanı ve duygularını teminat altına almış olacaksın. Uyanıkken, uyanıkken kendi kendine bakacaksın. Cesedine şeytanın eli değmeyecek buna dikkat edeceksin... Gözlerine başka hayal girmeyecek buna dikkat edeceksin. Kalbinin işgal edilmemesine dikkat edeceksin. Ama her zaman gözlerine açık, kafanı hüşrar, duygularını işler tutamazsın ya. Yan gelip yatağa yattığın zaman da hay ve kayyum olan, sine ve nevm, kendisini tutmayan Allah'a teslim olacaksın. Allah'u la ilahe illa vel kayyum. La teahuduhu sine tun la nevm. Uyumayan ve uyuklamayan Allah'a teslim olacaksın. O zaman ne cin ne de şeytan kalp dünyanın ve ruh dünyanı işgal etme imkanını bulamayacaktır. Ne dediğini duyarak, ne dediğine karşı hislenerek ve derken içine doğru derinleşerek, kendinden ayrılarak, bütün beşeri hislerini aşarak, her şeyin zimamı elinde olan Allah'ın huzuruna, Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum ile gitmek. Sana tehalet ediyorum, başımı eşiğine koyuyorum, beni ben beni korumaya çalıştığım gibi muhafaza buyur Allah'ım diyerek yan gelip yatakta yatmak. Bu da seni koruyacağını Buhari Müslim ve Tabaran'ın muceminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyorlar. İbn-i Ebu Dünya bu mevzuda bize bir vaka naklediyor. Ebu Bekir İbn-i Ebu Dünya. Mesaitu şeytanı var. Şeytan saltanatını en mükemmel şekilde anlatan odur. En cazibevi keyfiyetiyle size arz etmiştim. Şeytan saltanatının portresi çizilirken şöyle diyorlar. Zina ve bohşiyat hüküm fermadır. Bütün demhaneler, meyhaneler, putaneler açıktır. Kadın erkek birbirine mübah kılınmıştır. Şeytan saltanatı hüküm fermadır. Katiller, cinayetler, kitaler birbirini devam etmektedir. Kanuna karşı saygı yoktur. Herkes kendi hakkını kendi adını almaya çalışmaktadır. Zabıta, asayiş ve emniyet memurlarına kimse kulak vermemektedir. Beşer kendi kendini idare ettiği devirdir. Fakat beşer kendi kendini idarete naçizdir. Çünkü şeytanın hükümranlığı vardır. Şeytanın sultası vardır. Kadınlar çocuk doğurmakta ve düşürmektedirler. Fıtrata ters dönülmektedir. Tabiat dışı bir hayat yaşanmaktadır. Lüks ve fantazi hüküm fermadır. Yüksek binalar içinde insanlar yaşamaktadır. Deve çobanları insanların başına geçmektedir. Erazili nas ayak takımı beşer idare etmektedir. Şeytanın hüküm fermi olduğu devirler. Kalp ehline, kafa ehline, düşünce ufku geniş olanlara, kalbi hayatı derin olanlara şeytan giremeyecek ve sözünü geçirtemeyecektir. Çobanoğlu çobanları, deve çobanlarını ifsad edecek kalplerine girecek, beşerin başın onları musallat edecektir diye anlatıyor mesai şeytanda. Ebu Bekir İbni Ebi Dünya. Gördünüz mü şeytanın saltanatını? Bütün ahadisi nebevyeyi kurcalayın. Sonra İran'dan Turan'a kadar memleketleri adım adım Nasır Husrev gibi veya Süleyman Çelebi gibi gezin. Seyahatname yazın. Bu tablonun dışında bir şey yapamayacaksınız. Zavallı alem İslam. Mesait-i şeytan alem İslam. Şeytanın okuna tutulmuş alem-i İslam, zavallı alem İslam. Kafirlerin esir ve zebunu, yer yer İngilizler istismar etmiş, yer yer Amerika istismar etmiş. Şimdi Rusya istismar ediyor, şarkın münafıkları, Çin istismar ediyor, zavallı alem İslam. Uyanacak gafletinden, uyanmaya yüz tutmuştur inşaallahu teala. İstikbal Müslümanlarındır. Hak söyleyen bir hak söyleyenin ifadeleri içinde, ümit var olunuz. şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Yepyeni beşeri coğrafyalar kesilirken, biçilirken, denizler aşırı, denizler üstü adalarda, büyük adalarda, dünyanın büyük kara parçalarında yepyeni hükümler kesilirken, biçilirken, beşerin içtimai yapısına yeni bir şekil verilirken beşer değişik bir hüviyette 21. asrın karşısına çıkacak İşte o zaman söz İslam'ın olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle şeytandan korunmanın çaresi mevzunda arz ediyordum bunu İbni Ebu Dünya'dan buna intikal ettim Masaituş şeytanın da anlattığı bir husus var Urve İbni Muğire ile alakalı. Bağımda bahçemde duruyordum. Derken bağdaki çardağın etrafını bir kısım karartıların sardığını gördüm. Ve çardağın üstünden bir ses yükseliyordu. Urve İbni Muğire hakkında gelecek biri yok mu diyordu. Bu tabiinin imamları arasında veya büyükler arasında siyasi dahi Muğire İbni Şube'nin oğluydu. Urve İbni Mughire'nin hakkından gelecek birisi yok mu? Birisi atıldı ben hakkından gelirim dedi. Urve'nin hakkından gelecekti. Biraz sonra mahzun, mükedder, boynu bükük, eli boş döndü. Neden eli boş döndün? Zira sabah akşam bir Allah'a dönüşü ve yakarışı var ki, semt-i nasutiyetine sokulma imkanı yok. Ne diyor sabah akşam? Âmentü billahi vahdeh. وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالتَّاغُوتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُلَّةِ الْغُسْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَوَ اللّٰهُ سَمِيٌ عَلِيمٌ Vahid ve ahad olan Allah'a itimad ettim, yümn içinde Allah'ın emanı içine girdim, Allah'a iman ettim, Allah'a teslim oldum, diyor. Ondan başka ne kadar cipt ve tağut varsa, beşerin karihasından doğan, İnsanın ika ve ihdas ettiği sonra mabut sayıp taptığı ne kadar cift ve davud varsa, ne kadar mabut adına eracip varsa, ilah adına ne kadar ika edilen mesenler varsa, bunların hepsini de inkar ettim diyor gönlünün derinliğine doğru. bil بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَ Kopmayan bir kulpata alam sarıldım. Kopmayan bir ipe sımsıkı tutundum. Hadisin ifadesiyle bir ucu Allah'ın elinde, öbür ucu beş beşerin elinde. Tutarsanız Allah'a yükseleceksiniz. Kopmayan bu kul Kur'an-ı Muczul Beyandır. وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَ لَا اَنْتِسَامَ Kopmaz bu kul. Buna tutunan Allah'a ulaşır, Allah'ın tevfikiyle. İşte sabah akşam ahdü peymanını yenilemesi, içine doğru derinleşmesi, fiilen bu meseleye ayak uydurması havası içinde bu sözü eda ediyor ki semt-i nasıtiyetine dokunulamaz onun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koruma yollarını anlatıyor bunlarla bizlere. Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerlerinden bizleri muhafaza buyursun. Bütün insi ve cinni şeytanların şerleri derya olsa topuğuna çıkmayan beşerin içinde sultanlar vardır cinlerin seri haber vermelerini anlattığı yerde yine, Abdullah i̇bn Ahmed Ahmet İbn-i Muhammed i̇bn Hanbel anlatıyor. O mezhep imamı, Ahmet bin Hanbel'in oğlu ki, müsted üzerinde cevahit yazmıştır. Ebu Musa'l-Aş'ari Basra davali idi. Ebu Musa'l-Aş'ari, Eş'ari oymağından, Ali Davud'un mizmarı var sizde dediği Allah Resulü'nün öyle bir cemaat. Kapılarının önünden geçerken suzişi edalarla Kur'an okuyorlardı. Resul-i Ekrem o terennüm edilen Kur'an'ın kapıların açılması, pencerelerin açılması ve sokaklarda dinlenilmesini arzu etmişti. Eşeriler Hazreti Davud'un mizmarını taşıyorlardı. İçinde yumuşama arzu eden, gözünde yaşarma arzu eden gitsin Eş'ari cemaatinin Kur'an'ını dinlesin. Ebu Musa'l Eş'ari bunlardan bir tanesiydi. Hz. Ömer devrinde Basra'da vali bulunuyor. Aylar geçti diyor Ömer'den haber alamadım. Merak ediyordum. Bir müneccime gittim. Bu hususu arz etmeye çalışacağım yanında onun gayiptan haber getiren, kendisine ulaştıran cinnisi vardı. Yok şeylerden haber getirmiyordu da seri Seyrü seyahatıyla hadiselerin olup bittiği yerine haber getirileceği yer arasında mesafeyi süratle kat ettiğinden süratle haber getiriyordu. Yanına gittim. Dedi ki cinnim Yemen'de şimdi gelir. Biraz sonra geldiğinde sordu. Ömer hakkında malumat istiyorum. Şu anda ne yapıyor acaba, nerededir, ne işle iştigal ediyor? Cinni düşündü dedi ki biz Ömer'in yanına sokulamayız. Vallahi nasiyetinde ruhul Kudüs'ten bir nur taşıyor ki onu gören bütün şeytanlar emrine ram olur Ömer'in. Ömer Müslüman olduktan sonra şeytan yanına sokulamamaktadır. Biz yanına sokulamayız Ömer'in. Öyle pak nasiyeler, zırekşan nasiyeler var ki... ...şeytan derya olsa, idlalatı derya olsa topuna ulaşmayacak insanlar da var beşerin içinde. Ve asıl içimize inşirah veren de odur. Şu yığın, yığın eracifin çağlayıp aktığı dönemde... ...alnına ve gözüne kir bulaştırmadan... Bütün vazifesi, mektebi, mescidi ve evi arasında mekik dokuyan, nasiye-i tertemiz bir nesil. Esas bize ümit veren de budur. Şeytanın inşallah yanlarına sokulamadığı tertemiz bir nesil. Biz bizi istisna edecek olursak, belimize kadar günah irtikap etmiş ben ve benden öte olanlar, bu günahkar güruh ağlarda günahlarına kefaret bulacak olursa, gelecek nesile Allah Celle Celaluhu çare ihsan etmiş ve onlar başının çaresini bulmuştur inşallah. Her birisi Ömer Eda keyfiyetiyle cidden şeytanları tesir edecek, onların üzerinde hükmedecektir. Fakat belki de bu bizler silinip gittikten sonra olacaktır. ...şu mescitlerde bulunup da Allah'ı bilmeyenler silinip gittikten sonra olacaktır. Namaz kıldıkları halde başları Allah'ın huzurunda başkasının önünde secdeye giden... mezarı müteharrikler, ölüler gibi toprağa gömüldükten sonra olacaktır. Bütün yıkılmalar karşısında kalbinde en küçük bir şey yıkılmayan... ...İslam'ın dertleri karşısında müteessir olmayan... Ne gecenin yanağında ne gündüzün zülüfleri üzerinde bir ah bir feryadı bulunmayan kalpsizler ve ruhsuzlar yıkılıp gittikten sonra devran Hazreti Muhammed'in devranı bez meleği alanın bezmi olacaktır. Ben Nesim adına o günü bekliyorum her şeye rağmen. Öyle geliyor. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri kerem bizi meccanen bağışlasın, affeylesin inşaAllah. Değişik noktayı nazar sayılabilecek ifadeler, bir kısım kimselerin kafasının cidarlarını, kalbinin cidarını tahriş edebilir. Anlayış ufkunun farklılığıdır. Anlayış ufkunun farklılığı. Ben Resul-i Ekrem'den gelecek bir müjde bir beşaret karşısında eskiden efsanevi şeyler, esatiri şeyler içinde anlatıldığı gibi şu neslin kaidesinin sağlam temeller üzerinde olması hususunda kendimin bekari mezbuh gibi boğazlanmam gerekiyorsa seve bu boğazlanırım. Seve, seve yıkılır giderim daha gelecek nesil bir hakkın hakaykı Kur'aniye'yi temevlüç saz kılsın. Dalgalansın Kur'an'ın hakikatleri. Ben ve benim gibiler mani ise buna ellerini kaldırsın desinler ki, Allah'ım biz bize ait vazifeyi yapamadık. Şimdi de çoluk çocuğumuzun önüne geçiyor, evlatlarımıza mani oluyoruz. Biz mütemadiyen İslam'ın karşısında bir hail bir perde olduk. Onun tertemiz parlak nasiyesinde bir leke olduk. Bizleri sil, süpür, götür. Samındır, akşam çehresi görülsün artık. Diyeceklerdir. Samimiyet varsa kalplerinde. Şeytanın, tuzaklarının, hilelerinin ve meklinin üzerinde hükmettiği kimseler de vardır. Ve her şeye rağmen karşısında mağlup düştüğü Cenabı Ömer gibi kimseler de vardır. Yer olur, an olur ki onlar istihdam ettirilir. Onlar emremize müsahhar olur, bizim için koşar dururlar. An olur ki Allah muhafaza buyursun arz edeceğim o hususu. Zaaflarımız ve günahlarımız bunlarla yıkılır gideriz de onlar bizim üzerimizde hükmeder, hükümranlık kurarlar. Ebu Ubeyd'in ve askerlerinin şehadetinden günler geçmişti de Hazreti Ömer haber alamamıştı. Ebu Ubeydi çok tarihçiler dahi Übeyde Tübnil Ebu Ubeyde Tübnil Cerrah'a iltibat ederler. Ebu Ubeyde Tübnil Cerrah sahabeyi kiramdan aşereyi i ümmetin emini Hazreti Ömer vefat ederken hayatta olsaydı onu tavsiye ederdim dediği Anvast'a vebadan şehit olan nadide insan. Ebu Übeyde gelince o Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi rüşt ermiş bir devrede görememiş genç bir delikanlıydı. Sasani ordularına karşı ordu gönderileceği an, Halid Roma İmparatorluğu'na karşı savaştığı için halk Halid'in yanında savaşmak istiyor, Sasanilere, İranlılara karşı kimse gitmek istemiyordu. Kılıcını çektiği 20-22 yaşlarındaydı. Atını ileriye sürdü, ey Allah'ın Peygamberinin halifesi. Müsaade buyurursanız bu vazifeyi ben alayım dedi. Kimse çıkmayınca. Ve sahabe-i kiramın ekabir ve eşrafının bulunduğu yerde tabiinden bu delikanlıyı Allah Resulünün halifesi İslam ordularının başına başkumandan tayin etti. İşte bu İran önlerinde savaşıyordu. Atından düşüp de fillerin ayaklarının altında ezildiği devrede dahi askerler yavaş yavaş geriye çekiliyorlardı. Askerlerim gitmeyin ben buradayım diye bağırıyordu. Ve Ömer günler geçmişti haberi yoktu. Nihayet Taif'ten birisi geldi. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Taif'ten ayrıldık falan vadiye gittik. Vadinin içinde kadın, çocuk, çocuk, erkek sesi bir feryattır yükseliyordu. Kahramanane ve cihan pezendane düşmanın karşısında durdular. Allah'a hesap verme havası içinde mücadele verdiler. Tabriç-i Nazmi ikdamda bulundu, cihatta tehalük gösterdi. Ve nasıl düşünüyorlarsa öyle Allah'ın huzuruna gittiler. Seslerini duyduktan sonra bir de sonunda vau beyda, vau beyda feryatları geliyordu. Hz. Ömer tarihi attı. ...görünmeyen kimseler bağırıyordu. Cin melek birbirine karışmış... ...Ebu Beydin şehadet destanını yazıyorlardı. Tarih hattı Ömer. Aradan birkaç gün sonra birisi geldi... ...Ebu Beydin Nail'e geldi, ölüm haberiyle geldi. Fillerin ayakları altında çiğnenirken... ...askerlerim az mı ikdam edin ben buradayım diyordu. Geriye gitme yok, çiğnenilecek... Cesetler ayaklar altında kalacak, atılan adım bir daha geriye dönmeyecek askerlerim. Doğan nesil bu havada doğuyor. Mekait ve mesaiti şeytan, şeytanın hile ve tuzaklarının, komplolarının ters yüz edemeyeceği, gözü Allah alemiyle sürmeli bir nesil meydana geliyor ki, Ebu Ubeyt gibi, bir kulcuk olmaya babı olmuş. Bir kulcuğa babı olmuş ama Allah'a kul olmuş, sağlam kul. Azmi ve ikdamı içinde devam edecek ve inşallah her şey ters olacak fakat olmayacak. Yerinde de müminin destanını yazar. Yenilerin ifadesiyle müminler için ağıt yaparlar. Sema'nın bulutlar halinde döktüğü gözyaşlarına onlarda dem tutarlar. mele Ala'nın ihtizazı, meleklerin ürperişi karşısında onlar da ayrı şeyi iştirak eder. Beraber bir destan yazarlar. Öyle bir destan ki ucu gökte yazılmaya başlar. Ta müminlerin kalbine kadar. Şeytanlar ve cinler, İnsanların günahlarla açtıkları pencerelerden insanların içine nüfuz ederler. Korunacaksın, korunacaksın ama günahlarla açtığın menfezleri kapamak suretiyle korunacaksın. Allah Celle Celaluhu seni muhafaza ediyor. Ehli keşfin müşahadesiyle, daha ziyade müminlere musallat olma keyfiyetleri suihtiza ettiği haller, ayız nifas halleri ve bunun gibi füzül abdesiz durma halleri, suy edeb içinde gafilane ayağını uzatıp yatma halleri, ruh bozuklukları ve fizyolojik olmayan cinnet durumları, bütün bunlarda cinin ve şeytanın parmağı varsa bu işin içinde, müminin işlediği günahlar menfezinden onun içine girmiştir. Her günah, Şeytanın senin kalenin içine girmesi için açılan bir kapıdır. Her günah bir tahta attır. Truvanın fethedilmesi, işten fethedilmesi için şeytan tarafından senin kalbinin ufkuna konmuş. Şeytan tarafından fethedilmek istenmiyorsan, kalenin kapıları, surları açılmamasını istiyorsan günahlardan tevekki edeceksin. Şeytan mahsiyetlerle insanın içine girer. İçkiyi kullanır alet olarak, demhaneyi kullanır alet olarak, meyhaneyi kullanır alet olarak, puthaneyi kullanır alet olarak, zinayı kullanır alet olarak, yemeği içmeyi kullanır alet olarak, zararlı meşrubatı pis mürdar şeyleri yedirmeyi kullanır alet olarak, Kadını sokağa döker, olta olarak kullanır, alet olarak. Katade İbn-i Diame anlatıyor. O tabiinin gözleri görmeyen, fakat basireti açık olan, tefsir sahasında yedi tuğlaz sahibi i̇bn Abbas'ın aktarıcılarından büyük imam Katade İbn-i Diame anlatıyor. Şeytan Allah tarafından tart edilince sordu, ''Ben şimdi ne yapacağım?'' Dikkat buyurun. Allah şöyle buyurdu. Sen sihir yapacaksın. Sen büyüleyeceksin. Bakışları bulandıracaksın. Kalpleri uyuşturacaksın. Kafaları dumurlaştıracaksın. Sen sihir yapacaksın. Senin işin büyü büyücülük olacak. Sen insanları teshir edeceksin. Büyülenmiş gibi ne yaptıklarının farkına varamayacaklar. Sen insanlarda muvazeneyi bozacaksın. Akıl hükmünü icra edemeyecek. Sen insanlarda kalbi bozacaksın. Kalp Allah'la olan alakasını temin edemeyecek. fonksiyonunu yapamayacak. Ben ne iş yapacağım? Sihir. Neyi okuyacağım? Sihir yapabilmek için. Efsun lazım. Tılsımlar lazım. Şiir. Dil dökerek. Dikkat ediyor musunuz? dil dökerek edebiyatı bu işte kullanarak melanet neşreden romanlara fuhşiyat gamzeden romanlara ahlaksızlığı resmiyle yazısıyla neşreden bir kısım kuruyası kalemlerin ve kolların ortaya sürdüğü romanlara baktığınız zaman şeytanın duasının nasıl haksettiğini görüyorsunuz. Sihir yapacağım. Ne okuyacağım? Şiir. Edebiyatı kullanacaksın tesirinden, şiir yazacak şeytan. Ne yiyeceğim ben? Bütün murdar şeyler sana mübahtır. Tilki eti, tavşan eti efendim, izafi şeyler. Domuz eti trişini varmış, buzdolabında dolabında dondurulmuş. Şimdi bu öldürülmüş yenebilir. Bütün pis murdar şeyler. Ama şeytanın işi bu ya sirişine bağlayacak onu, buzdolabında öldürecek ve sonra yedirecek kendi adamına. Ne yiyeceğim ben? Pismurdar şeyler, besmelesiz kesilen sığırlar, besmelesiz kesilen meyyit koyunlar. Ne yiyeceğim ben? Helal haram demeden çeşitli süpekülasyonlarla kazanılan ticari gelir. Ne yiyeceğim ben? Faiz. Ne yiyeceğim ben? Rüşvet. Allah seni kahretsin. Ne içeceğim ben? Sekir veren her şeyi. Ne içecek? Sekir veren her şeyi. Şarap içecek, adını değiştirecek. Fesada kar Resulullah. Gün gelecek, çeşitli içkiler içecek, sarhoş olacaklar ama kamir değil, adını değiştirecekler. Fesada kar Resulullah. Konyak diyecekler, adı basın. Vizk diyecekler, yapanın kolu kırılsın. Rakı diyecekler, imal edenlerin başlarına yıkılsın. Amin. Ne içeceğim ben? Sekir veren her şey. Afyonlar, morfinler, daha neler neler, kodeinler, kafeinler. Yurdum neresi benim? Hamamlar, çırl çıplak yıkanılan yerler. Çırılçıplak yıkanılan yerler yurdum, şeytanın yurdum. Yurdum neresi benim? Plajlar. Açık saçık yıkanıldığı yerler, denizlerin kenarları. Bikiniyle dolaşılan yerler. Katade İbn-i anlatıyor tabiin 14 hatırem var. Hamamlar. Meclisim neresi benim? Çarşılar, pazarlar, sokaklar. Meclisim, çarşılar, pazarlar, sokaklar. Günah işlemek için sokağa çıkmak kafidir. Müezzinim kim benim? Yani münadi. Utanıyorum müezzin diyeyim. Müezzin çok mukaddes bir varlık. Müezzinlik mukaddes bir müesseze ve müezzinlerin boynu mahşerde herkese yüksek olacak. Müezzinim kim benim diyor. Zurna davul diyor. Oltam kim kadın diyor. İzah etmeme lüzum var mı? Katade İbni Diame anlatıyor. Şeytan tard edildiği zaman ben şimdi ne yapacağım deyince kendisine bunlar söylendi. Bir şey ilave etmeme, izafe etmeme lüzum var mı? Şu alem-i İslam'ın sergerdan ve perişan vaziyetini görmek için fikren hayalin zirvesine çıkıverin. Hayalin zirvesinden fikren alem-i İslam'ı, alemi i insaniyetli sinema şeridine takıverin. Manzara be manzara, kare be kare yüz kaası. Kareleri gözünüzün önünden geçiriverin. Hak vereceksiniz. İlaveye lüzum yok. Hak vereceksiniz. Büyük tefsirci. Büyüklük ondan belli olur. Mişkati nübüvvetten müteessir ve mütehassiz. resul Ekrem ufkuyla münasebetinden ötürü... ...o alemden esen esintilerle söz söyleyen insanın hali bu olacaktır. Sizi yine... ...faslın başına götürüyorum. Faslın başı cin ve şeytan... Sizin üzerinizde günahlar menfeziyle girer, hükmederler. İçinize girer, kalbinizi ifsad eder ve sonra maddi manevi arızaları o suretle meydana getirirler. Avrupa'da ruhi buhran var. İktisadi-içtimai durumunu hallettiğini zanneden Avrupa'da, husus ile bizde taklit edilmeye çalışılan İskandinavya memleketlerinde, İçtimai ve ruhi buhran doruk noktaya ulaşmış. Dünyanın intihar nisbeti en çok olan memleketler. Amerika'da dünyanın en korkunç kumarlığının oynandığı bir yerdir. Normonlar hususiyle. Sabahtan akşama kadar duymamak, düşünmemek için kumar masalarının... Memleketimizde daha adı duyulmadık. Adı matbaa mürekkebi görmedik kumar masalarının başında. Vaktini israf ve itilaf eden, duymamak, duygulanmamak için insanlar var. Müşahedeleri naklediyorum. Şeytanın nasıl hükmettiğini göreceksiniz bunlarda. Şeytan adına hüküm ferme olan saltanatı müşahede edeceksiniz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri 10-12 asrı hakikat gamzeden, eden, Kur'an-ı Mucizül beyana sadakat içinde kalbi çarpan ve en son mücadelelerini de bunun muhafaza istikametinde veren bu Asil ve Necip milleti son karakolda muhafaza buyursun Teala. Bize basiret ihsan eylesin, idrak ufkumuzu genişletsin, dünyada olup biten çeşitli hadiselere karşı bizleri uyanık, Bizleri hakkatlara nigahbam kılsın inşallah. Şeytanın hileleri ve tuzaklarından bahsediyordum. O günahlarla girer insanın içine. Kalbi ifsad eder. Ruh buhranları olur. Ve sonra vücut üzerinde hükmeder. Ruhu bozduktan sonra yanlış şareler onların gözünün önüne koyar. Avrupa'da, orta çağda, 18. 19. asra kadar süre gelen işçi hareketleri var. Tatminsizlik var. Şeytanın saltanatı var, feodalizmin içinde. Sonra kapitalizmin içinde şeytan saltanatı var. Şeytan evvela bunları pazara, piyasaya sürer. Ondan sonra da işçinin kalbine girer, haydi sana proletarya harekatı. Ve sonra o devirde şeytan devrinin Fikir adamı olarak Marx'ı çıkarır, engelsi çıkarır. Ve buhranlı devirlerde hüküm keserler, karar vaz ederler. Karar vaz ederler, krizli buhranlı bir an. Komada hastaneye kaldırılmış bir insan. Tedavi için, derdine derman bulunması için başvurulacağı yerde muhakkakten geçici bir kısım muhalecelerde bulunma. Hele şöyle bir serum verelim, bakalım... İmkan el verirse müdahale ederiz. maksın çareleri. Ölmek üzere morka kaldırılmış, beşere buhranlığında verdiği kararlar bundan ibaret. Suri ağza bir tat, bir lezzet veren, fakat karında bin feryat, bir şivan, bir figan koparan getirdiği derman bundan ibarettir. Krizi buhranlığında hükümler kestiği, verdiği için... Zamanın belli bir müddeti içinde geçerli gibi olmuş. Fakat arkadan revizyonlar, çeşitli enternasyoneller göstermiş ki bu da beşer için tabii ve fıtri nizam değil. Dünkü hali ile bugünkü hali arasında yüzde 99 değişme vardır. Yüzde doksan yüzde değil, yüzde doksan Amerika ile kapitalist dünyayla omuz omuza yan yanadır. Kucak kucağa muanaka halindedir. Zavallı Türkiye'nin yarasaları. Üniversitelerde dış bir ideolojinin kavgasını veren, üniversitenin altındaki izvelerde bunun ateşini öğrenen, bunun için bomba imal eden Türkiye'nin yarasaları, zavallı yarasalar. Bir rejim dünyanın belli bir yerinde iflas ederken bizim ahmakların aklı yeni başlarına gelmiş. Ölmek üzere olan birisini yayar çalışıyorlar. Siz Mesih edamısınız ölmüşü ihya edesiniz. Tabiat, fıtrat, mazi komünizmin idamına karar vermiştir. Bunu kimse idamdan döndüremeyecektir. Türkiye'deki gözü dönmüş saniyeler dahil. Zavallı yarasalar. Mekait-i şeytan. Şeytan... Günahlardan giriyor. Ruhu ifsad ediyor, bozulmuş ruhlar. Beden üzerinde diyor Şeytanın sözünün geç, geçmediği, hükmünün nafiz olmadığı tek yer, müminlerin bünyesi, müminlerin alemidir. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri, bizi iman dairesi içinde sabit kadem kılsın. Şeytanın tesirat, tesirat, ve ilci atından bizleri masum ve mahfuz buyursunlar. Bu noktada masum kalmışlar ve onun değişik saldırılarını ifade etmeyi de düşünüyordum. Fakat meseleyi tam müzağa kavuşturma için vakit yetmediğinden... Belki ben benim planıma göre anlasaydım olacaktı ama... ...hislerimin yeni girizgahlar çıkarması, karşıma yeni varyantlar çıkarması, beni ayrı istikametlere sevk etmesi... Mevzu benim planım içinde takdim etmeme imkan vermedi. İnşallah Teala bir önümüzdeki derste bir katimi olarak şeytanın son işi beşere karşı yaptığı son şeyler ve onun karşısında boynu bükülmeyen, beli kırılmayan, başı yüce bulutlar kadar yüce, büyük insanların keyfiyetini arz etmeye çalışayım. Lillahi tealal fatih Muhterem Müslümanlar. Müslüman, Allah'a teslim olmuş kimse, hareketleriyle, davranışlarıyla Allah'ı hoşnut, bu Allah düşmanlarını ise tedirgin ve bizar eder. Emre emanla, ile ile Allah'a dehalet eden mümin, davranışlarıyla Allah'ı hoşnut eder, hem kendisinin hem de Allah'ın düşmanlarını rahatsız eder, bizar ve bir huzur eder. Müminin düşmanları Allah'ın düşmanlarıdır. Allah'ı sevmeyen, Allah'ı inkar eden, Allah istemeyen, ...düşüncesinde, fikir hayatında, ilminde, kitabında Allah'a yer vermeyen Allah'ın düşmanları... ...mümin davranışlarıyla bunları hoşnut edecek olursa hiç tereddüt etmesin Cenab-ı Hakk'ın gazabını kazanmış demektir. Ama bunların nazarında bir insan bütün bir mesele ise bu Allah düşmanlarının, kitap düşmanlarının, din düşmanlarının, dünyayı ateşe vermek isteyen prensiplerinde Allah kabul etmeyenlerin, bir mümin, bir insan bunların dostu, yakını, karibi, hemdemi ise bilsin ki Allah'ı gasaplandırıyor. Bir insan Allah'a yakın ise ve yine bilsin ki Allah'a kurbiyeti nispetinde bunların nazarında hoş görünmeyecek, sevilmeyecek, bunların memduhu olmayacaktır. Ben ahdü peymanımı yenileyeyim. Allah şahit olsun, Allah düşmanları beni sevdiği müddet içinde bir dakika beni yaşatmasın Allah ahdü peymanım vardır. Allah düşmanları nazarında beğenilebilirim. Edvar ve ahvalim takdir edilebilir. Fakat Allah'ı sevmeyen bir kalpte sevilmem, Allah'a karşı ayrı, yanlış, değişik bir durum arz edeceğimden ötürü, mevlayı i Müteala kadimden beri sığınmışım ve yenilemeyi yeniden ahd peyman olarak ilan ediyorum. Katiyen ve katibeten bilin ki, başkaları e ayar ve e canip, Allah'a iman mevzuunda yaya olan kimseler, ...sizinle münasebetleri kavi olduğu nisbette... ...şayet sizin onlardan bir şey koparma duygu ve düşünceniz yoksa... ...o nisbette Allah'tan uzak sayılıyorsunuz. O nisbette fersah fersah Redulullah'tan uzak sayılıyorsunuz. O nisbette Kur'an'dan uzak sayılıyorsunuz. Mescide gelseniz dahi hadisin ifadesiyle mescitleri dolduracaklar ama Kur'an bir vadide, onlar da ayrı bir vadide. Allah düşmanları Allah'a hasım olarak zuhur edenler müminin Allah'a kurbiyetiyle münasebeti nispetinde rahatsız ve tedirgin olacaklardır. Öyleyse ey müminler Allah'ı hoşnut ve Allah düşmanlarını bizar edecek bir davranış içinde bulunun. Resulullah'ı hoşnut, Resulullah düşmanlarını bizar edecek davranış içinde bulunun. Hayatınızı Resul-i Ekrem'in getirdiği şeylerle kesin, biçin, ona göre tanzim edin. Allah'ın istediği sıkamette hayatınıza bir düzen vermeye çalışın. Ferdi ve ailevi hayatınızı Allah'ı hoşnut edecek şekilde düzeneme ve intizama koyun. Ta Allah hoşnut olsun, ta Resulullah hoşnut olsun ve ta Allah'ın ve Resulullah'ın hatımları da bizar olsun. Şeytanın feryatları vardır. Mümin secde ederken şeytan feryat eder. Öyle feryat eder ki müminin ses duyuşu hava titreşimlerine göre ona göre ayarlanmış olsaydı... ...bütün cinnin ve insin duyduğu bu sesten belki kulağının zarı çatlardı. Öyle feryat eder. Secde ile emrolundum etmedim. Secde ile emrolundu etti ve mağfirete mazhar oldu diye feryat eder şeytan. Şeytan resul Ekrem'in dünyaya teşrif ile feryat eder. Allah Resulü'nün dünyaya teşrifiyle velâdet gecesinde öyle feryat koparır ki... ...belki sava nehri onunla batar, belki kisranın sütunları onunla yıkılır, belki putlar yüzüstü o feryatla yere gelir. Şeytan feryat eder. Şeytanın ciddi bir feryadını... Müminin kıvamına geldiği, kendinden beklenen semereyi verdiği bir gün biliyoruz, o günde görüyoruz. resul Ekrem kabile kabile tayfa tayfa dolaşıyor. Aşina bir gönül arıyor. İçinde bir hazine, bir kent, büyük bir potansiyel olarak taşıdığı iman ve irfan aşkını ve irfanını ulaştıracağı aşina gönüller arıyor. Bu aramalar haç mevsiminde, fanayırların olduğu zamanlarda akabelerde oluyor. Mekke ile Mina arasında akabelerde oluyor. çeşitli vadilerin arkasında çeşitli istimalara gitmek suretiyle anlatılıyor ve oluyor. Bugün Taiflilere, yarın oğullarına öbür gün hazrece daha öbür gün evse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ...yalın ayak, başı açık, ari ve hafi olarak dolaşıyor, halka hakikati anlatıyor. Kimse hüsnü kabul göstermiyor ve yüz vermiyor. Şeytanın hüküm ferma olduğu bir devirde, bakışların bulandığı bir devirde... ...maddenin esas alındığı bir devirde, mananın ihmal edildiği bir devirde... Resul-i Ekrem'in terminolojisinin bilinmediği bir devirde bunadanlar Resul-i Ekrem'in sözlerine kulak vermiyorlar. Arama her sene devam ediyor. Her sene devam ediyor ama hicrete iki sene kala resul Ekrem beşerin mahkûs kaderini değiştirecek şerefli bir cemaatle yüz yüze geliyor. Altı yedi kişiden ibaret bir topluluk. Beni eşelden Evsten ve Hazreç'ten mürekkep, rençver olan Medine halkından gelmiş Akabe'de ticaret yapmak üzere. Ticaretleri mutlu ve mübarek olsun, alıp sattıklarının en hayırlısını o sene yaptılar. Resul-i Ekrem'in öpülecek elini öpüp başlarına koydular. Resul-i Ekrem hakikat gamzeden bu pak alınların yanına gitti. Onların yanında hakikata tercüman oldu anlattı. Herkes tereddüte düştü. Abbas Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Biat etmeyi düşündükleri zaman şöyle dedi. Biliyor musunuz peygambere biat ettiğiniz zaman neye biat ediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün beyaza ve siyaha karşı koymak üzere biat ediyorsunuz. Cihana meydan okumak üzere biat ediyorsunuz. Bütün saldırı ve tecavüzlere karşı kalkan olmak üzere biat ediyorsunuz. Etten, kemikten, kala ve kalkan olmak üzere biat ediyorsunuz. Sözün doğrusu söyleniyor. Biat edilecekleri şahsı ve biat ettikleri meseleleri bilmeleri gerekiyor. Abba sonun için ikaz ediyordu. Yaşlılar... Hayatı seven yaşlılar, hayatı tadıp tadını ağızlarından atamayan yaşlılar tereddüt geçirmeye başladılar. Zavallı yaşlılar, her devirde sondan gelmişlerdir. Devrimizin yaşlıları hiç Allah mutlu ve bahtiyardır. Yaşlılar tereddüt geçirmeye başladılar. İşlerinde 15-16 yaşında birisi vardı. Eşhel Ullav'ın Esad ibn Zurare olduğunu söylerler. Kuvvetli kaynaklara bu heysemin Teyyah'ın olduğunu söyler. Delikanlının daha bıyıkları da bitmemişti. Resul-ü Ekrem'in lalubi her dökülen, dudaklarından dökülen kelimeler mert ve sermez etmişti. Eriyordu. Halkın tereddüdü onu uyardı. En arka tapta duruyordu. Ok gibi fırladığı gibi kendini Resul-ü Ekrem'in önüne attı. Ne duruyorsunuz dedi. Havt edilecek zaman mı var dedi. Ver ya Resulallah elini bana dedi. Azın bal yesin senin. Cihanın kaderini değiştiriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yepyeni bir şey kuruyor bununda. Kendisine ahd edecek ve bulunacak. Elini sıkacak, önünde yeminde bulunacak. Ölmek üzere yeminde bulunacak bir cemaat ...yeniden bu ağır vazifeye omuz veriyordu. Ebu'l-Heysem-i atılışı. o pak eli öpüp alnına götürüşüyle beraber... ...bütün akabe tepelerini illeten bir ses duyuldu. Bir ses duyuldu, bu ses şöyle diyordu. Adam kendisine yeni bir mesnet buldu. Başınızın çaresine bakın, bu işin önünü alamayacaksınız... Bu iş aldı yürüyor diyordu. Bütün akabe tepelerini inletiyordu. Şeytan feryat ediyordu. Ebul Heysem'in Teyyehani'nin atılışı karşısında feryat ediyordu. Esad İbni Zürala'nın haline gelişi karşısında feryat ediyordu. Bera İbni Azib'in coşkunluğu karşısında feryat ediyordu. Melekler kadar adı ve keyfiyeti mukaddes ...parmak sayısına ulaşmayan cemaat karşısında feryat ediyordu. Çünkü iş mantığında akli planında temelin oturmuş demekti. Çünkü iş sağlam kaide bulmuş demekti. Şeytan bunu çok iyi biliyordu. Biliyor ve taidar oluyordu. Feryat ediyordu. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar... Her gün yeni yeni Ebu'l-Heysen-i her gün yeni yeni Es'ad İbni Zürareler, çarşıda, pazarda, sokakta arzı didar ettikçe şeytan feryat etmektedir. Koridorda seccadesini serip, belini kırıp Allah'a secde ettikçe şeytan feryat etmektedir. Çarşının, pazarın, çirkef ve eracifine tenezzül etmeyip, Gözünü kapayıp geçtikçe şeytan feryat etmektedir. Her gün Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir fert satıldıkça şeytan feryat etmektedir. Camilerle balet, çiçeği burnunda delikanlılarla doldukça şeytan feryat etmektedir. Üniversiteler bunlarla tıklım tıklım dolacak hale geldikçe şeytan feryat etmektedir. Artık inananlara da hakkı hayat feryadı, beşerin zalimlerine karşı, cihani idare eden del devletlere karşı yükseldikçe şeytan feryat etmektedir. Şeytanın feryadı dinlemiştir. Onun tercümanı ve naşir efkarı olan babali kırıntısı bir kısım gazetelerin terennüm ettikleri aynı şey şeytanın feryadıdır. Dinasa aynı şekildeki saldırılar şeytanın tarzı ifadesi ve terörlümatıdır. Dini istihbaf etmeler, Allah'ı inkar etmeler, Resulullah'ı tezgif etmeler, Kur'an'ı kulak arkasına açmalar şeytanın periyazından ibarettir. Ama cihan duysun, alem duysun, duymayanlar duyanlar vasıtasıyla duysun, bu kervan yürüyecektir. Bu vapurlar denize girecektir, Hz. Muhammed'in adı duyulacaktır, kafirler girecek delik arayacaktır, yine bizim merhametimize sığınacaklardır. Bütün alem buna şahit olsun, müminin tek ferdi kalacağına kadar kan benallah gibi ellerimizden çıkardığımız keller hapishanelerin demirlerini eritecektir, fakat yine eritecektir. Davut'a ve emniyet hesap sonra sonra yorulacaktır. Ama biz yorulmayacağız. Yedi düvel buna şahit olsun. Bütün cihan buna mutali olsun. Hazreti Muhammed'in ektiği tohumlar yeşermiştir. Çiğnemekle bundan yok olmayacaktır. Bunlara belki saykım olacaktır. Güneş hatırla kapanmayacaktır. Balçık sürülmekle hakikaten yüzük etmezilmeyecektir. Wallahu yüriduh وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذِيرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا Allah o Allah ki Habibi Edibi ve Peygamberi zişanını hak bir dinin hamili olarak gönderdi. Allah dinini tamamlayacak, nurunu ikmal ve itmam edecektir. Bu mevzuda Allah kafi ve vafidir.